Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı geceler hepinize. ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline. Men yehtedihillahu fele muzilleh ve men yudlil fele hadiye. Ve eşhedü ilah la la ve eşhedü Muhammeden abdühu ve resulüh. <gülüyor> En mabad fe inne istaqal hadisi ve hayral hidi hidi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesetuha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin ve külle Daha önce e, alimlerin ahlakına dair e, bir sohbetiniz olmuştu. Bunun devam edeceğini e, duyurmuştuk. İlmiyle fitneye düşmüş cahil alimin ahlakından bahsedeceğimizi, bu konuda gelen nasları zikredeceğimizi İmam acurinin eserinden takip edeceğimizi beyan etmiştik. Allah kendisine rahmet eylesin. İmam Acurri şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatü vesellem'den, ashabı kiram'dan ve Müslümanların imamlarından alimlerin zahirdeki sıfatlarına dair rivayet edilenleri naklettik. Allah ilmi övünmek için, gösteriş için tartışma, çekişme, ilmiyle zenginlik elde etme, sultanlara ve uşaklarına yaltaklık ve dünyalık elde etmek için talep edenleri bunlardan faydalandırmaz. O, kendisini alimlerden biri olarak görür, lakin ahlakı cehalet ve cefa ehlinin ahlakıdır. Her fitneye düşer. Dili alimlerin dili, ameli sefihlerin ameli gibidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, kim ilmi Allah'tan başkası için öğrenir veya onunla Allah'tan başkasını dilerse cehennemde oturacağı yere hazırlansın. Cabir radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilmi alimlere karşı övünmek, sefihlerle çekişmek ve meclislerde üstün gelmek için öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa ona ateş vardır ateş. Kab bin Malik radıyallahu gelen diğer bir rivayette Kim ilmi sırf alimlerle tartışmak, sefihlerle münakaşa etmek ve insanların teveccühünü kazanmak için öğrenirse Allah onu cehenneme koyar. Ebu Hirel radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu nakletiyor. Kıyamet günü en şiddetli azaba uğrayacak olan kişi ilminin kendisine fayda vermediği alimdir. Enes radıyallahu anh de şu hadisi nakletmiştir. Ahir zamanda bilgisizce amel eden abidler ve günahkar alimler olacaktır. Süfyan rahimehullah şöyle diyor. Cahil abidin ve günahkar alimin fitnesinden Allah'a sığının. Zira bu ikisinin fitnesi bütün fitneye düşenlerin fitnesidir denilirdi. Ve de, insanlara vaat edilen azap alimler aralarında eşekleşi gibi kokuşmuş olmadan gelmez demiştir. Ses yok mu odada? Evzai Rahimeullah şöyle denilirdi diyor. İbadetten başka gaye için fıkıh öğrenene ve şüphelerle haramı helal sayanlara yazıklar olsun. Ve bin Münebbih Rahimeullah derler ki Allah Azze ve Celle İsrailoğullarının niçin itap ettiğini haber vererek şöyle buyurdu. Din dışındaki gayeler için fıkıh öğreniyor amel dışındaki gayelerle ilim öğreniyorsunuz. Ahiret amelleriyle dünyayı satın alıyor, koyun postu giyerek içinizdeki kurtluğu gizliyorsunuz. İçtiğiniz şeylerdeki çöpten sakınıyor, lakin dağlar gibi haramlara dalıyorsunuz. Dini insanlara dağlar kadar ağır gösteriyor, namazlarınızı uzatıyor, beyaz elbiseler giyiyorsunuz, lakin yetim ve dulların malını eksiltiyorsunuz. İzzetime yemin olsun sizi öyle bir fitneye düşüreceğim ki, onda görüş sahibinin görüşü, hikmet sahibinin hikmeti sapıtacak. i̇bn Mübarek kitab Zühd'de ve Bin Münebbiht'ten nakalıyor bunu. Hudayr-ı Dünya alimi ve ahiret alimi olmak üzere iki alim vardır. Dünya aliminin ilmi yayılmış, ahiret aliminin ilmi ise gizli kalmıştır. Ahiret alimine tabi olun ve dünya aliminden sakının ki şekeriyle sizi alkoymasın. Sonra şu ayeti okudu. Tevbe suresi 34. ayeti Ey iman edenler! ''Biliniz ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan alıkoyarlar.'' Sonra da dedi ki, ''Ayette geçen el-akhbar alimlerdir ve el-ruhban abidlerdir.'' ''Alimlerinizden çoğunun kılık kıyafeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kıyafetinden çok Kisra ve Kayser'in kılık kıyafeti gibidir.'' ''Şüphesiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem binalar kurmak için kerpiç üstüne kerpiç, kamış üstüne kamış koymadı.'' Lakin ilim ona yükseltildi ve o da bunun için kolları sıvadı. Alimler çok, hikmet sahipleri azdır. İlimle kastedilen ancak hikmettir. Kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ebu Nuaym Hilye'de rivayet eder bunu. Allahu alem, Hudal rahimeullah, fakihler çoktur, hikmet sahipleri azdır derken alimlerin çok azı ilmini dünyadan koruyup onunla ahireti talep eder. Alimlerin çoğu da ilmiyle fitneye düşmüştür. Hikmet sahipleri azdır demek istiyor. Sanki ilmiyle ahireti talep eden ne kadar da azdır diyor gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. Kim Allah'ın rızası için talep edilen bir ilmi sırf dünyalık bir menfaate erişmek için öğrenirse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi duyamaz.'' Bu hadis şahitleriyle sahihtir. Hakim İbn İban, Ahmed bin Hanbel, Ebu Ya'la, Ebu Davud, İbn Mace rivayet etmişlerdir bunu. Abdullah İbn Mesud radıyallahu an şöyle diyor. Şayet ilim ehli ilmi koruyup ehline bıraksalardı kendi zamanlarında yaşayanların efendileri olurlardı. Lakin onlar dünyalığa erişmek için ilmi saçtılar, ehline ihanet ettiler. Peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Kim bütün gayelerini tek bir gayeye, ahirete odaklarsa Allah onun dünyayla ilgili tasasına yeter. Kim de dünyaya yönelik gayelerini çoğaltırsa Allah onun dünyanın hangi bir vadisinde helak olduğuna aldırış etmez. İsa bin Sinan, Veyb bin Münebbihin ata el-Horasaniye şöyle dediğini rivayet eder. Bizden önceki alimler ilimleriyle başkalarının dünyalıklarından müstahani oluyorlar. Ve onların dünyalarına iltifat etmiyorlardı. Dünya ehli ise onların ilmine rağbet göstererek onlara dünyalıklarını feda ediyorlardı. Bugün aramızdaki ilim ehli ise o hale geldi ki dünya ehli için dünyalıklarına rağbet ederek ilimlerini feda ediyorlar. Dünya ehli ise ilmi kendilerine göre kötü bir yerde gördükleri için onların ilmine ilgi göstermiyorlar. Seni sultanların kapılarından sakındırırım. Zira onların kapılarında öyle bir fitne vardır ki develerin ıhtırıldığı yerler gibidir. Sana onların dünyalığından ne kadar nasip alırsan onlar da senin dininden bir o kadarını alırlar. Bunu da Ebu Naim hilyet Levliya'da, Beyhakide Methal'de rivayet eder. O zamanda alimlerin dünya fitnesine düşmelerinden böyle korkuyorlarsa bizim şu zamanımızda ne düşünürsün? Yardım istenilecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Alimlerin maruz kaldıkları fitneler ne kadar da büyüktür. Onlar ise bu hususta gaflettedirler. Hişam sahip edüstüvayi dedi ki, Bana ulaşan bir kitapta İsa bin Neryem Aleyhisselam'ın şöyle dediğini okudu. Allah'ın ilminden ve kaderinden olduğunu bilmesine rağmen rızkını beğenmeyen ve sahip olduğu makamı küçük gören nasıl ilim ehlinden olabilir? Allah'ın takdir ettiği şeyi itham eden ve nasibine razı olmayan nasıl ilim ehlinden olabilir? Gidişi ahirete doğru olduğu halde dünyaya yönelen nasıl ilim ehlinden olabilir? Dünyasını ahirete tercih eden ve dünyasına daha fazla rağbet gösteren nasıl ilim ehlinden olabilir? Ve ilmi amel etmek için değil de sırf konuşmak için talep eden nasıl ilim ehlinden olabilir? Hudayl-i Rahmiullah da Şüphesiz Allah Azze ve Celle tevazu sahibi alimi sever, zorba alime ise öfke duyar. Kim Allah için tevazu gösterirse... Allah onu hikmete variz kılardı demiştir. Malik bin Dinar şöyle diyor. Muhakkak ki sizler en bulanık bir zamanda yaşıyorsunuz. Sizin zamanınızı ancak basiret sahipleri kavrayabilir. Sizler öyle bir zamandasınız ki çok övünmekten dolayı ağızlarında dilleri şişmiştir ve ahiret ameliyle dünyayı istemektedirler. Kendinizi kurtarmak için onlardan sakının ki... Siz ağlarına, sizi ağlarına düşürmesinler. Ey alim, sen ilminle yiyen bir alimsin. Ey alim, sen ilminle övünen bir alimsin. Ey alim, sen ilminle dünyalık arttırmak isteyen bir alimsin. Ey alim, sen ilminle kibirlenen bir alimsin. Eğer sen gerçekten bu ilmi Allah için talep etmiş olsaydın, bu sende ve senin amelinde mutlaka görünürdü. Bunu da Ebu Naim Hilyetü'l-Evliya'da İbn-i Nasakir'de Tarihi Dimaşk isimli eserinde rivayet etmişlerdir. Eğer bizim için ilimleri kendi aleyhlerine hüccet olan bu alimlerin ahlakını anlat ki, ilim adına kendilerine işaret olunan kimseleri gördüğümüzde onların dış görünüşteki ahlaklarına dikkat edelim ve ilim ehline yakışmayan bir ahlak gördüğümüzde onlardan uzaklaşalım. Böylece gizlemek istediği dış görünüşünden daha çirkin olan düşük ahlakını öğrenelim onun bir fitne olduğunu bilip kendilerinin fitneye düştüğü gibi bizi de fitneye düşürmemesi için onlardan uzak duralım. Bizi doğruya muvaffak kılacak olan Allah'tır denilirse deriz ki evet onların ahlakını zikredeceğiz ki ilme nispet edilen kimseler bunları işittiği zaman kendisine dönüp işini dikkatle incelesin. Bu zemmedilmiş, beğenilmeyen ahlaklardan birini kendisinde gördüğünde Allah'tan bağışlanma dilesin ve derhal ilme yakışan Kendisini Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıran ahlaka dönüş yapsın. Kendisini Allah'tan uzaklaştıran ahlaktan da uzaklaşsın. Böylelerinin ilim talebindeki sıfatlarından birisi ilmi tahsil ederken dalgınlık ve gaflet içerisinde olmalarıdır. Onun talep ettiği ilim onu ancak hevasına en çabuk ulaştıracak şeylerdir. Şayet nasıl diye sorulacak olursa onun ilim talebinde maksadı kendisine farz olan, farzları eda ederek ve haramlardan sakınarak Allah'a nasıl kulluk edileceğini öğrenmek değildir. Onun gayesi ancak ilim taliplerinden olarak tanınıp şöhretini artırmak ve yanında ilim bulundurmaktır. Böylece ona göre o kendisini yetiştirmiş olacaktır. Hangi ilmi işitip ezberlemek halk arasında şerefini artırıyorsa hemen onu öğrenmeye koşar ve acele eder. Hangi ilimde kendisine farz olup ona Rabbi ile kendi arasındaki amelleri öğrenip onunla amel etmesini gerektiriyorsa... Onu öğrenmek kendisine ağır gelir ve onu da basiret sahibi olmaya şiddetle muhtaç olduğu halde onu terk eder. Öğrenmek istediği bir ilmi dinlemeyi kaçırmak zoruna gider ve onu dinlemek için elinden gelen gayreti gösterir. O ilmi dinledikten sonra ise onun gerektirdiği ameli terk ederek ihanet eder. O ilmi dinlemek için gösterdiği gayreti gereğiyle amel etmek için göstermez. İşte bu gerçekten büyük bir gafrettir. İlimden bir şey duymadığı zaman kaçırdığına çok üzülür. Şunun ayrımını yapamaz. Duyup öğrendiğinden ötürü kendi aleyhinde çoğalan hüccetleri düşünüp bununla amel etmediği için üzülmesi gerekir. Gösteriş için fıkıh öğrenir. İlimdeki münazarasında yaptığı tartışma için hüccet serdeder ama bu ona sadece günah kazandırır. Münazarasındaki gayesi güzel konuşuyor olmakla tanınmaktır. Münazar ederken haklı da olsa karşısındakini hatalı görmek ister. Zira karşısındakinin haklı olması onu üzer. O öyle azimlidir ki münazarada insafsız olanlar onun hoşuna gider. Böylece şeytanın sevindiği şeyden mutlu olur ve Rahman'ın sevdiği şeyden hoşlanmaz. Delil getirirken zulmeder. Yanlışına hüccet çıkarır. Halbuki o bunu bilir fakat yanlışından dolayı zemmedilmekten korktuğu için de ona hiç yanaşmaz. Sevdiği kimselere ruhsat ile fetva verir Sevmediği kimselere de bazı fıkhi görüşleri kötüleyerek şiddetli fetvalar verir. Sevdiği kimse için bir hüküm ve fetvaya ihtiyacı olursa bunda dünya menfaatleri olduğunu anlayarak ona yol gösterir. Ondan bir ilim öğrenen de onunla amel eder. Şayet birisi tekrar gelirse ona bunu öğretmek kolay gelir. Ama bu gelen kişi de dünyalık menfaati olmayıp ancak ahiret menfaati varsa bu ona ağır gelir. Bir de amel etmediği ilmin sevabını umar ve akibetinin kötü olacağından korkmaz. Suizanda bulunduğu vera sahiplerine bu ettiğinden dolayı Allah'tan sevabım var. Allah'ın kendisine edepsizlere yaptığı yağcılık sebebiyle öfkelenmesinden hiç korkmaz. Ehil olduğunu zannederek hikmet ile konuşur. Lakin gereğiyle amel etmemesinden dolayı aleyhindeki hüccetin büyümesinden korkmaz. İlmi arttıkça böbürlenmesi ve gösterişçiliği de artar. Bir ilmi öğrenmeye ihtiyacı olsa bile... Burun bükerek onu terk eder. Asrındaki alimler çoğalır ve ilim ile meşhur olurlarsa onlarla beraber anılmayı ister. Bir mesele alimlere sorulup kendisine sorulmazsa başkalarına sorulduğu gibi kendisine de sorulmasını ister. Halbuki kendisine sorulmadığı için Rabbine hamd etmesi gerekirdi. Eğer başkasına sorulmuşsa bununla yetinmesi gerekirdi. Alimlerden birinin hata ettiğini duyarsa ve kendisi de isabet etmişse başkasının hata etmesinden mutlu olur. Halbuki onun bu hükmüne üzülmesi gerekirdi. Alimlerden biri ölürse, insanların kendisindeki ilme muhtaç kaldığını düşünerek onun ölümüne sevinir. Bilmediği bir şeyden sorulursa, kibirinden dolayı bilmiyorum diyemez ve cevap vermek için gücü yetmeyen şeylere kendini zorlar. Şayet başkasının Müslümanlar için kendisinden daha faydalı olduğunu öğrenirse onun yaşamasını istemez ve insanları asla ona yönlendirmez. Eğer bir görüş bildirir ve ona tabi olunur ve bilmeyenler katında bir tür bir rütbeye erişir erişirse sonra da bu görüşünün yanlış olduğunu öğrenirse kibirinden ötürü hatasından dönmez ve halk arasındaki rütbesini kaybetmemek için hatasını savunmaya devam eder. Kendilerinden payına alabilmek için kendi uydurduğu yorumlar ile sultanlara ve dünya uşaklarına ilmiyle tevazu gösterir. Dünyalığı olmayan vera sahiplerine ve fakirlere karşı ise büyüklenerek ve yine kendi uydurduğu yorumlar ile onları ilminden mahrum eder. Kendisini alimlerden sayar lakin amelleri sefihlerin amellerindendir. Dünya sevgisi, övülmek, şeref ve dünya katındaki makam onu fitneye düşürmüştür. Dünya için güzel elbiselerle süslenildiği gibi o da ilimle süslenmeye çalışır. Lakin ilmini amel etmek suretiyle süslemez. Kim bu hasletleri düşünüp zikrettiğimiz şeylerden birinin kendisinde mevcut olduğunu bilirse onun Allah'tan haya ederek derhal hakka dönmesi gerekir. Alimin edeplenmesi için anlattığım bu hususlarla ilgili bazı rivayetleri nakledeceğiz edeceğiz inşallah. İlim ile süslenir fakat ilmini amel etmek suretiyle süslemez sözümüze gelince Hubeyb bin Ubeyt dedi ki ''İlmi öğrenerek ezberleyin ve onunla faydalanın. İlmi onunla süslenmek için öğrenmeyin. Aksi halde ömrün sürdükçe sen de kişinin elbisesiyle süslendiği gibi ilminle süslenmeye devam edersin.'' Bunu Darimi rivayet etmiştir. ''Tavus Rahimeullah'' dedi ki ''Ne öğrenirsen kendin için öğren. Zira insanlardan güvenilirlik ve doğruluk hasletleri gitmiştir.'' der. Başkasının bilmesini yeterli görüp bizzat fetva vermekten hoşlanmayan kimseye gelince Abdurrahman bin Ebi Leyla e, dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan olan 120 tane sahabesine yetiştim. Onlardan birine bir şey sorulduğunda arkadaşının kendisinin yerine cevap vermesini tercih ediyordu. Bunu İbn-i Sa'd tabakatında rivayet etmiştir. Muhafa bin İmran Süfyan radıyallahu anh'den e, Naklediyor. Ben öyle fakihlere yetiştim ki onlar kendilerinden başka fetva verecek kimse bulunmaması haricinde sorulanları cevaplayıp fetva vermekten hoşlanmıyorlardı. Muafa dedi ki Süfyan'a bir şey sordum da dedi ki kendilerine yetiştiğim insanların alimleri ve fakihleri sorulan meselelere cevap vermekten hoşlanmadıkları için meseleleri birbirlerine gönderiyorlardı. Bu yüzden cevap vermekten muaf tutulmayı ben onlardan daha çok isterim. Hatib-ül El-Fakih ve el Fakih vel isimli eserinde ee, rivayet eder bunu. Umeyr bin Said dedi ki, Alkame'ye bir mesele sordum. Ubeyde'ye git ve ona sor dedi. Ubeyde'ye gittiğimde Alkame'ye git dedi. Ben de zaten beni sana Alkame gönderdi dedim. Bunun üzerine Mesruh'a git ona sor dedi. Ben de Mesruh'a gittim ve sordum. O da Alkame'ye sor dedi. Ben Alkame beni Ubeyde'ye gönderdi. Ubeyde de sana gönderdi dedim. Dedi ki, ''O halde Abdurrahman bin Ebi Leyla'ya git.'' Abdurrahman bin Ebi Leyla'ya gidip sorduğunda o da cevap vermekten hoşlanmadı. Sonra tekrar alkamaya geldim ve durumu anlattım. Dedi ki, şöyle derlerdi, ''Bir topluluğun fetva vermeye en cüretli olanı, ilim bakımından onların en düşük olanıdır.'' Bunu Hatib-ül Bağdadi, El-Fakih ve el rivayet etmiştir. Bu rivayetin bir benzeri İbnül Mübarek'in kitab Zühd isimli eserinde de nakledilir. Süfyan dedi ki kendisine fetva sorulmasını isteyen kimse sorulmaya ehil değil demektir. Yine bunu Hatibül Bağdadi El Fakih isimli eserinde rivayet eder. Ebu Hamza diyor ki İbrahim Rahimeullah bana şöyle dedi. Ey Ebu Hamza Allah'a yemin olsun. Ben konuştum ama şayet çıkış yolu bulsaydım konuşmazdım. Bir zamanda Kufelilerim fakih olursam muhakkak ki kötü bir zamandır. Bir mesele hakkında sorulduğu zaman bu vaki oldu mu, gerçekleşti mi diye sorulur. Oldu denilirse fetva verilir. Olmadı denilirse yani gerçekleşmedi denilirse fetva verilmemesi ve fetva vermekten tedirgin olması hususuna gelince Harice bin Zeyd dedi ki Zeyd bin Sabit radıyallahu anhe bir mesele hakkında sorunca bu vaki oldu mu diye sorar. Vaki olmadı denilirse cevap vermez, vaki oldu denilirse cevabını bildirirdi. Musa bin Ali bin Rabah dedi ki babam şöyle dedi. Birisi Zeyd bin Sabit radıyallahu anhe gelir ve ona bir mesele hakkında soru sorar. O da Allah için söyle bu vaki oldu mu derdi. O da vallahi vaki oldu derse ona fetva verir, eğer yemin etmezse fetva vermezdi. Ebu Haysen'e Züheyr bin Harp bunu Kitabul ül İlim'de rivayet ediyor. Mesruk da şöyle anlatır. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh ile beraber yürüyordum. Bir adam ona ey amcam şöyle şöyle olsa ne dersin dedi. O da ey kardeşimin oğlu bu gerçekten oldu mu deyince hayır dedi. Bunun üzerine öyleyse bu iş vaki oluncaya kadar bizi muaf tut, bizi rahat bırak dedi. Salk bin Raşit anlatıyor. Tağılsa bir mesele sormuştum. Bana çıkıştı ve bu vaki oldu mu dedi. Evet dedim. Allah'a yemin et dedi. Ben de ettim. Dedi ki arkadaşlarımız bize Muaz bin Cebel radiyallahu anh'ın şöyle dediğin rivayet ettiler, haber verdiler. Ey insanlar başınıza gelmeden ve şuraya şuraya dağılmanızdan önce bela için acele etmeyin. Zira sizler başınıza gelmesinden önce bela için acele etmezseniz Müslümanlar arasında kendilerine fetva sorulan kimseler bulunacak ve meselelerini çözmeye muvaffak olabileceklerdir. Bunu darime rivayet etmiştir yine. Hatalar ve düğümlü meseleler hakkında söylediklerimize gelince, almin gerçekleşmemiş olan, hatta belki de hiç vaki olmayacak olan meseleleri araştırmaktan kendini uzak tutması gerekir. Kendilerini bu konularda münazara, cedel ve tartışma ile meşgul ederek, kendilerine daha gerekli şeylerden uzak duranlar ve birbirlerini yanıltarak karşısındakinin ayağının kaymasını isteyenlerin, bütün bu yaptıkları mekruh olup yasaklanmıştır. Dininde fayda elde etmek isteyenler asla böyle bir, böyle şeyler yapmazlar. Bu yol salih selefimizin yolu olmayıp onlar birbirlerini yanmak istemez ve işlerinden birinin hata etmesine kastetmezlerdi. Belaki sonlar ilimde nasihatleşme kabiliğinden konuşan akıl sahibi alimler idiler ve Allah da bizleri onlardan ilim ile faydalandırmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki Müslümanlar arasında Müslümanların cürüm bakımlar en büyüğü Haram kılınmamış bir şey hakkında sorup, sırf sormuş olmasından dolayı onun haram kılınmasına sebep olandır. Mughira bin Şube rahim Allah dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedikodudan ve çok soru sormaktan yasakladı. Yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimde fakihlerine içinden çıkılmaz sorular sorarak onları yanıtmak isteyecek olan bazı kavimler olacaktır. İşte onlar ümmetimin en kötüleridir. Bunu Taberani, Deylemi e, rivayet etmiştir. İsnadında Yezid bin Rabia isimli zayıf bir ravi vardır. Muaviye bin Ebi Süfyan rahmi, radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıltıcı sorulardan yasakladı. Hadisin ravilerinden İsa bin Yunus diyor ki yanıltıcı sorular ile kast ihtiyaç olmadan nasıl nasıl diye sormaktır. Bunu da Ebu Davud, Said bin Mansur ve Taberani rivayet etmişlerdir. Hasan el-Basri rahmetullah dedi ki Allah'ın kullarının en kötüleri, en şerli sorular sormayı seven ve Allah'ın kullarının onu anlamalarına engel olan topluluktur. Rebiya bin Kesir, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'den naklediyor. Ali radıyallahu anh bir gün bana istediğinizi sorunuz dedi. Bunun üzerine İbnül Kevva, aydaki siyahlık nedir diye sordu. Dedi ki ''Allah seni katletsin. Bana ancak dünyada ve ahirette faydan olacak, faydalanacağın şeylerden sor. Sorduğun şey ise gecenin alametinin silinmesidir.'' Cevabını verdi. Taberi tarihinde naklediyor bunu. Ahmet bin Hanbel, karmaşık meseleler hakkında kendisine ısrar eden birisine şöyle diyor. ''İki kişinin iki kölesinden soracağına namaz, zekat ve bunlar gibi faydalanabileceğin konulardan sor. Söyle bakalım.'' İhtilam olan oruçlunun hükmü nedir? Adam bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Ebu Abdullah yani Ahmet bin Hanbeli dedi ki Menfaatine olan şeyleri bırakıyor ve iki kişinin iki kölesini soruyoruz. Bize Rav aslan, o da Hasen'den şöyle dediğini rivayet etti. İhtilam olan oruçluya bir şey gerekmez. Cabir bin Zeyd dedi ki İhtilam olan oruçluya bir şey gerekmez. Lakin etmek için acele etmelidir. Alimler kendilerini ve başkalarını Müslümanların, imamlarının bahsi geçtiği şekilde bu ahlak ile edeplendirselerdi, hem kendilerinin hem de başkalarının menfaatini olur, Allah da onların az olan ilimlerini bereketlendirir, kendileriyle hidayet bulunan imamlar olurlardı. Alime bilmediği bir şey hakkında sorulunca, bilmiyorum demekten hoşlanmaması hususuna gelince, bilmediği şey hakkında bilmiyorum demek, bu konuda peygamberlerine tabi olan, sahabelerden olan Müslümanların, imamlarının, ve onlardan sonra gelenlerden imamların yoludur, tuttukları yoldur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bilmediği ve hakkında Allah Azze ve Celle'den vahiy inmemiş meselelere bilmiyorum derdi. İşte böylece ilmi bulunmayan meselelerden sorulan herkesin bunu Allah bilir, ben bilmiyorum demesi ve bilmediği şey için kendini zora sokmaması gerekir. Zira bu kendisi için Allah katında ve akıl sahipleri katında da daha mazur görülebilir bir şeydir. İbn-i Ömer radıyallahu demiştir ki bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü hangi yer hayırlıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyorum buyurdu veya sustu. Adam öyleyse hangi yer şerlidir diye sordu. Bilmiyorum dedi veya sustu. O sırada Cibril aleyhisselam geldi ve ona sordu. O da bilmiyorum dedi. Buyurdu ki o halde Rabbine sor. Cibril aleyhisselam ona bir şey soramıyorum dedi ve öyle titredi ki neredeyse onun titremesinden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bayılacaktı. Cibril Aleyhisselam yükselince Allah Azze ve Celle buyurdu ki Muhammed sana hangi yer hayırlıdır diye sordu bilmiyorum dedin. Hangi yer şerlidir diye sordu ve sen yine bilmiyorum dedin. Ona şöyle bildir muhakkak ki en hayırlı yer mescitler en şerli yer ise çarşılardır. Bu rivayet bu kıssayla sahih değildir. Sadece son cümlesi sahih olarak sabit olmuştur. O da en hayırlı yerler mescitlerdir. En şerli yerler ise çarşılardır lafzıyla sabit olmuştur. Zazan Ebi Meyser'e şöyle diyor. Bir gün Ali bin Ebi Talip radiyallahu anh yanımıza çıktı geldi. Karnını ovarak şöyle diyordu. Bilmediğim bir şey sorulduğunda bilmiyorum Allah bilir demem ne kadar da ciğer serinleticiymiş. Bunu darimi nakleder. Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh dedi ki... ...ey insanlar kim bir ilim biliyorsa onu anlatsın. Kim de bilmiyorsa bilmiyorum. Allah bilir. Yani Allahu Alem desin. Zira bilmediği şey hakkında Allah bilir demesi... ...o kimsenin ilminin bir rivayette de fakih oluşunun alametidir. Nitekim Allah Azze ve Celle saat suresinin 86. ayetinde... ...Rasulüm de ki buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. İbn Ömer radıyallahu anhuma'ya bilmediği bir şey sorulunca "Bilmiyorum." derdi. Atiyye dedi ki: "Bir adam İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın yanına geldi ve ona hiç de zor olmayan bir fars hakkında sordu. O da "Bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine adam kalktı ve gitti. Yanındakilerinden birisi, "Adamın sorusuna cevap verseydin ya." dedi. İbn Ömer r.a. 'na hayır, vallahi bilmiyorum' dedi. Bunu Camiyyu Bayanül İlim isimli eserinde İbn Abdilber rivayet etmiştir. Yahya bin Sa'id diyor ki Abdullah bin Ömer r.a. 'nın oğullarından birine e, ki burada kast edilen e, Kasım bin Abdullah'tır, ona bir şey sordu ama o cevap vermedi. Bunun üzerine dedim ki. Bir hidayet imamının oğlu olan senin gibisine bir şey sorulup da senin yanında o konuda ilim bulunmaması gerçekten büyük bir şeydir. O da dedi ki Allah'a yemin olsun Allah katında ve Allah Azze ve Celle'nin akıl verdiği kimseler katında bundan daha büyük olanı benim ilimsiz olarak konuşmam ve güvenilmeyen birinden rivayette bulunmamdır. Bunu İmam Müslim rivayet etmiştir. Abdurrazzak dedi ki İmam Malik Rahimeoğlu'na İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini hatırlatırdı. Alim bilmiyorum demek konusunda hata ederse katilinden darbe alır. Beyhaki Methal ismini eserinden atlayır bunu. İbn Acilan dedi ki, alim bilmiyorum demekten gafil olduğu zaman katilinden darbe yer. Abdurrahman bin Mehdi şöyle diyor. Bir adam Malik bin Enes rahmetullahi aleyhi geldi ve bir şey sordu. İmam Malik bilmiyorum dedi. Bunun üzerine adam öyleyse senin bilmediğini anlatayım mı dedi. İmam Malik evet benim bilmediğimi anlat cevabını verdi. Kim bu ahlak ile ahlaklanırsa daha önce anlattığımız vasıflarla vasıflanmış olur. de vasıfları ve ahlakı daha önce anlattığımız az önce bahsettiğimiz yerilmiş huylar olursa Bunlara aldırmaz ve hevasına uyarak kendini büyük görür, kibirlenir. İlim onun kalbine fayda verecek bir etki yapmaz. Onun birçok işlerindeki ahlakı zulüm ve gaflet ehlinin ahlakı olur. Böylelerinin zalim ahlakını anlatalım ki şerefli ahlaktan ayrılıp kendisi için alimlere yakışmayan düşük ahlaka razı olan kimse nefsine yöneldiğinde bunları görsün ve nefsinin bu haline şahit olsun böylece sırrına azim olan Allah'ın mutlali olduğu düşüncesini def edemeyecektir. Bu kötü sıfatlardan birisi, en büyük endişesinin geçim derdi olmasıdır. Yasaklanmış şeyden bile olsa, fakirlik korkusuyla ona yasaklanmış olan şeye tenezzül eder, kendisine takdir olunanı beklemeye kanaat etmez. Sürekli olarak kalbinde dünya ile meşgul olurken, ahiretin öneminden bahseder. Dünyayı zahmetlere katlanarak, Hırsla ve gaye edinerek talep eder. Ahireti ise hep erteleyerek, günah anında hatırladığı ümit ve temennilerle talep eder. Kendisi için daha yukarıda makam ister, lakin taat esnasında acizliğini dile getirir, gayret ettiğini fakat yapamadığını söyleyerek ondan geri durur. Böyle yapmakla Allah'a hüsnüzanda bulunduğunu zanneder. O ancak Allah'ın affına güvenmiş lakin bu ona garanti edilmiş bir şey değildir ne Allah'a güvenmiştir ne de Allah'a da bulunmuştur. Çünkü o rızık hususunda Allah kefil olduğu halde onun kalbi tereddüt içindedir ve rızkını talep etmekle meşguldür. Halbuki bu konuda Rabbinin kefil oluşuna tatmin olmalıydı. Ölümden bahsedildiğinde de bu gayet sakin ve mutmayındır. Halbuki korkması gerekirdi. Sakındırma ve korkutma esnasında sakin olmaması gerekirdi. Kendisine kefil olunan ve kendisine takdir edileni elinden kaçırmayacağından yana Allah'ın güvence verdiği rızık hakkında ise endişe eder ve sakin olamaz. Allah'a güvence verdiği şeyler onu Allah'ın kendisine güvence verdiği şeyler onu korkutmakta, Allah'ın sakındırdığı şeyler ise ona güven vermektedir. Allah'ın kendisine verdiği dünyalık bir nasip ile mutlu olur fakat bundan dolayı Rabbine şükretmeyi unutur. Musibete uğradığında öyle kederlenir ki bu keder onu Rabbinden razı olmaktan alıkoyar. Bir felakete uğradığında kalbine korku düşer ve kullardan yardım ister. İnsanlardan ümidi kalmayınca da Rabbinden kurtuluş ister. İnsanlara yakınlaşmaya tamah edince Mevlasını unutur. Kendisine iyilik edene karşı kalbinde o kimsenin sevgisi yer eder ve kalbi onun zikriyle ve sevgisiyle meşgul olur. O kimseye teşekkür eder fakat bütün bunlarda Rabbini unutmuştur. Az da olsa malından bir kısmını Karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek vermek ona zor gelir. Ama dünyalık bir menfaat beklediği yere malının çoğunu vermeyi hiç önemsemez. Sevdiği kimse için günaha girer ve onu batıl ile över. Sevmediği kimse için Allah'a isyan eder ve onu batıl bir şekilde kötüler. Zan ile kesin hükümde bulunur ve ithamları gerçek gibi kabul eder. Kendisinin aleyhinde taraf olanların veya kendisinden başka kulları destekleyenlerin zulmünden nefret eder. Lakin Rabbinden başka yardımcısı olmayan kimseye zulmetmeyi hiç önemsemez. Zikir ona ağır gelir fakat lüzumsuz sözlere dalmayı hafif görür. Rahat hallerinde mutluluktan çılgına döner, bununla avunur, haddi aşar, zulmeder. Bu rahatlık kendisinden gittiği zaman ise kalbini vaciplerden alıkoyar ve bir daha asla rahatlık ve mutluluğa kavuşamayacağını zanneder. Hastalanırsa tevbe etmeyi erteler. Pişmanlık sergiler ve bir daha günah işlememeye söz verir. Yani günahlardan dönüş yapmayı ileriki bir zamana atar. Tevbe günahlardan fiili bir dönüş yapmak demektir. Kalple bir pişmanlık ve dilde istiğfar etmek tevbenin şartlarından sadece bir tanesidir. Bir daha günaha dönmemek üzere azimli olmak, işlenen hataların yerine onlara kefaret olan amelleri işlemek, Kötü arkadaşları terk edip salih insanlarla arkadaşlık etmek de tevbenin şartlarındandır. Bir daha günah işlememeye söz verir ama bir rahatlık bulduğu zaman da sözünü bozar ve hemen döneklik eder. İnsanlardan korkar ve onlardan dünyalık menfaatler umarsa Mevlasının sevmediği bir şekilde onları hoşnut etmeye çalışır. İddia ettiği gibi Allah'tan korksa bile insanların hoşlanmayacağını düşünerek Rabbinin razı olduğu şeyleri yapmaz. Kendinden üstün olan kulların şerrinden Allah'a sığınır fakat kendinden aşağıda olan insanları kendisinin şerrinden korumaz. Rabbini öfkelendirecek bir şekilde olsa dahi intikamını mutlaka alır. Rızık konusunda kendisinden üstün olanlara bakar ve Rabbinin nimetlerini azımsar. Geçim hususunda kendisinden aşağıda olanlara bakıp da Allah'a şükretmez. Ama kendisini lüzumsuz yere namaz vaktinin sonuna kadar meşgul eden nimetlere şükreder. Namaz kıldığı zaman namazı umursamadan, Mevlasına tazim etmeden kılar. Cemaatle namaz kılarken imam namazı uzatırsa sıkılır ve onu kötüler. Eğer hafif kıldırırsa bunu fırsat bilir ve onu över. Musibetlere ve hastalıklara uğramamışsa çok az dua eder. Dua ettiği zaman kalbi dünya ile meşguldür. Bu ve benzeri ahlaklar ilimden faydalanamamış kimselerin kalbine hakim olur. Böyle ahlaklara sahip olan kimse, kendi nefsine yöneldiğinde onu, şeref ve makam sevgisi, sultanların ve dünya ehlinin meclislerinde bulunma tutkusu içinde görecektir. Böylece onların rahat yaşantılarına ortak olma, pahalı bir ev, uysal bir binek, hızlı bir hizmetçi, yumuşak elbiseler, güzel halılar ve leziz yemeklere sahip olmayı, kapısında kalabalıkların birikmesini, sözünü dinleyip emrine itaat etmelerini isteyecektir. Bunlara... Ancak kadı olmakla ulaşabilecekse kadı olmayı talep edecek. Bu da ona ancak dininden taviz vermekle, sultanlara ve onların emrindekilere karşı yaltaklık ile onlara tabi olup hizmet etmek, malını onlara sunmak ile onların kapılarında, evlerinde, sözlerinde ve davranışlarında sergiledikleri çirkinliklere sessiz kalmakla mümkün olacaktır. Sonra onlara yapmış oldukları kötülükleri tevil ederek güzel gösterecek ve onların katında iyi bir itibar kazanmaya çalışacaktır. Uzun bir süre böyle yaptıktan ve fesadı yerleştikten sonra onu kadılık makamına getirirler ve aslında onu bıçaksız olarak boğazlamış olurlar. Bundan dolayı onların kendisi üzerine büyük bir minnet olur ve kendisine öfkelenip kadılık görevinden almamaları için onlara teşekkülü bir borç bilir. Lakin Kerim olan Mevlasının öfkelenmiş olmasına aldırmamaktadır. Yetimlerin, dulların, fakirlerin ve miskinlerin mallarını mücahitler... Harameyindeki şeref ehli ve bütün Müslümanların faydalanması için vakfedilmiş malları engelleyip bunları katip, muhafız ve hizmetçileri memnun etmek için kullanarak haram yer ve yedirir. Beddua edenleri çoğalmıştır. Amelinde böyle ahlaka varis olanlara yazıklar olsun. İşte böyle bir alimin şerrinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığınmış ve böyle alimden Allah'a sığınmayı emretmiştir. Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrayacak olan kimse ilminden faydalanmayan alimdir. Bunu Taberani Müce Müstahir'de, Kuday-ı Müsnedi Şeyhap'ta, de Şuabul İman'da rivayet eder. Ravilerinden bir tanesi, yani Osman bin Miksem elberri zayıftır. Diğer bir rivayette, Allah'ım şu dört şeyden sana sığınırım. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan. Bu e, birden fazla sabitten rivayet edilmiş sahih bir hadistir. İbn Hibban, İbn Mace ve İbn şey e, bir şey rivayet ettikleri bir başka hadiste e, Allah'ım senden faydalı bir ilim isterim ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım buyurulmuştur. Cabir radıyallahu anh diyor ki hemen ailemin yanına gittim ve onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kelimelerle dua ettiğini, işittiğimi ve bunlarla dua etmelerini etmelerinin gerektiğini söyledim diyor. Allah Azze ve Celle her türlü kötü ahlaktan bizleri muhafaza buyursun. Bizleri razı olduğu amellerle amel etmeye muvaffak kılsın. Güzel ahlaklar ile süslesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain.